Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina ve ala alihi ve sahbihi Her gün derslerimize Rabbimizin lütfu keremiyle ölüm ve sekeratı hakkında ki rivayetlerle bitmek de bilmez, tatmayan bilmez, melle mezuklemiyedir, tatmayan bilmez, tadanlar gelip geri haber veremez, böylece şaşkın bir halde dünyayı geçiriyoruz. Bundan dolayı bize yine ulaşan rivayetlerden sizleri haberdar etmek istiyoruz. Çünkü neden? Ahirete karşı şevkimiz artsın. Dünyaya karşı isteğimiz azalsın. Allah Teala bize zühd, takva nasip etsin. Amin. Süfyan Tevri'yi radıyallahu teala'dan bunlar büyük zatlar. Hayrul kurun karni fümmellezine elunev fümmellezine elunev asırların en hayırlısı benim asrımdır. Yani sahabe dönemini kastediyor. Sonra onları takip edenler, yani sahabe olmayıp da sahabeyi görenleri kastediyor. Tabi'in tabakasını. Sonra onları takip edenler, onlar da sahabeyi görenleri görenler. Görenleri görenler. Yani teba'i tabi'in oluyor bunlar. Bunların en hayırlı olduğuna dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bukhari hadis-i şerifinde şehadeti var. Dolayısıyla bizim şu andaki asra i halileri hakkında böyle bir şahitliği yok. Bundan dolayı selef-i salihin dediğimiz zaman o üç dönemde kalıyor. Yani sahabe dönemi, tabi'in dönemi, teba'i tabi'in dönemi. Bir alim, bir veli teba'i tabi'indense o hadisle en hayırlı olan asra girdiği için daha sonra 4. asır, 5. asırdan Fiyas edilmeyecek kadar faziletli oluyor çünkü hadis-i şerife tahil olmuş oldu. Çünkü Allah Teala bilmez mi kimi ne zaman yaratacağını? En hayırlıları ne dönemde yaratacağını bilmez mi? Onları Habibine bildirdiğine göre en hayırlıyı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tespit etmiyor. Mevla yarattığı kulları bildiğinden Habibine bunu vahiy ile bildiriyor. Hadis-i şeriflerde vahiy olduğuna inandığımıza göre çünkü birçok kayıptan nasıl haber verecek Allah bildirmeden? Demek ki o da vahiy. Bundan dolayı Süfyansevri Hazretleri de o zatlardan e, buyuruyor ki inne melekel mevt ölüm meleği sallallahu aleyhi ve sellem'' demiş ona. Kime sal salat-ı selam okuyor? ''Azrail aleyhi ''Azrail sal sallallahu aleyhi ve sellem demiş. ''Azrail aleyhi arada bir salat-ı selam yapalım, işimiz düşecek ona. Gelince belki bir katır eder, eder mi katır? <gülüyor> pek hatır etmez ama iyi geçinmekte fayda var. Allah ölüm meleğine salat etsin. Amin. Selam etsin. Amin. Amin. Azrail Aleyhisselam'a yüksek derecelerin ihsan etsin. Amin. Amin. Ne ne dua edeceğiz ora? Ayağı kaymasın diye dua edilmez ki. Melekler masumdur. Günahsızlar. Ama demek bu çok güzel bir şey. Koca Süfyan seviyor ona sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Çok önemli bir Mevzu çıktı şimdi bu da ayrı bir ilim. اِذَا غَمَزَ اِذَا el Abdi işte adamın şah damarına şöyle bir dokunduğu zaman işte almak üzere dokunuyor tabi yardımcıları ayaktan ağrı çekerler. Ta can çıkmaya ruh çekilmeye nereden başlar? Ayaklardan başlar. Ölecek olanın bedeni evvela nereden soğur? Ayaktan soğur. Can yukarı doğru çekilir. En son boğaza gelir. Oraya kadar avanı vardır. Yani yardımcıları hep ayetlerde sabittir. yardımcılar oldu. Teveffet rusülüne. Elçilerimiz onu vefat ettirir. Bak tek değil. Elçilerimiz yani melekleri kastediyor. Ayet bu. Ömrâ-i ferrutun. Emirde etmezler. Nasıl alın, alın buyurursam öyle alırlar buyuruyor. Hani iyi alın, yumuşak alın, şiddetli alın, azap verin. Hani onları e, emirde kusur etmez. Onlar ben ne dersem onu yaparlar buyuruyor. Celle ee, elçiler alırlar, alırlar. Ondan sonra boğaza gelir, şah damarına gelir. Oraya geldi mi Azrail aleyhisselam devreye girer. İşte tam o anda inkataat marifeti. Adam isterse 104 kitabı hafız olsun, isterse dünyanın en büyük alimi olsun, bildiklerinin tümü kesilir. Allah'ın bilmesi de bütün marifetleri biter. İşte onun için hep hadislerde söylüyormuşse bayram gecesini ibadette geçiren kalplerin öldüğü günde kalbi ölmez ne demektir tefsir ediyorum ulemanın beyanlarını söylüyorum. Bu Berat gecesi hakkında da var, iki bayram gecesi hakkında da var. Lem yamut kalbu yomet ve mutul kulub kalplerin öldüğü gün onun kalbi ölmez. Şimdi onun için Kadir gecesi falan falan Önümüzde o kadar gecesinden sonra bayram gecesi var. Teravide bittiği için millet de yatsı kaldığı için camiye de gitmiyor. Nasıl olsa yatsıyı evde kılmak normal geliyor onlara. Cemaatsız. Halbuki ne büyük bir bela. Cemaata gitmemek. O geceyi ya edemiyorlar. Bayram gecesi Ramazan'da bitiriyorlar ve e, çok büyük zarara giriyorlar. Çünkü o geceyi ibadetle geçirseydi kalpler öldüğü gün onun kalbi ölmeyecek. Ne demek onun kalbi ölmeyecek? İşte o son dakikada marifet kesilir. Yani Allah'a bilmesini falan bütün kaybolur. İşte Efendi Hazretleri de bu, bu usta derdi. İnsan 104 kitabı ezbere bilse Azrail Aleyhisselam'la tam canı çıkmak üzereyken son noktada karşılaştığında bütün ilimlerini unutur evladım. Orada ancak ne fayda verir? Zikir ona yerleşmişse. Yani tarikat derslerini falan yapan adamlar tabii hakkıyla yapanlar için konuşuyorum. Dersi ee, Zikrede ede ede günde en az beş bin zikirle meşgul olmuş hayatı boyunca. O zaman zikir onun kalbinde yer etmiştir. Bütün ilimleri bitse de o zikir diline gelir. Yani yerleşen şeyi unutmaz. Hani insan sayıklasa bile kendinde yerleşen şeyi e, sayıklıyor. E, böyle bir kere iki kere söylediğini duyduğunu hatırlayamaz hemen o noktada panik anında. Onun için yerleşmiş olması lazım zikrin. Marifeti kesilir. Ben katan kelayan muhu konuşmasız ate kesilir, hani dilin, dilinden de bir şey beyan edemez. Ve nesiyet dünya ve makinefiyat bütün dünyayı da unutur. Onda neler var? O evi vardı, barkı vardı, arabası vardı, toz kondurmuyordu, iki de bir yıkıyordu, siliyordu, süpürüyordu. Cep telefonu vardı, bilgisayarı vardı, laptop'un ana kadar önem veriyordu. Ne programlar içine koymuştu falan. hepsi gitti. Unuttu yani. Dünyada okunanı yakar yani. Ne yapıyorsun ya falan? Hanımına bağırır, çocuğuna bağırır. Kendi değer verdiği şeylere dokundurmaz yani. onların hepsini unutur. فَلَوْ لَاَنَّهُ يُسْقَى مِنْ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ لَضَرَبَ مَنْ حَوْلَهُ بِالْسَّيْفِينَ كَدَرْ şiddeti مَا يُعَلِكَ Ölürken adam öyle şiddet çeker, öyle şiddet çeker ki eğer diyor ölüm sarhoşluklarından dolayı gücü kuvveti azalmış olmasa yani e, elinde imkan olup gücü olsa o çektiği şiddetten dolayı, yanına kim gelirse, elinde kılıç olsa vurur keser yani, diyor. Öyle bir acı çekiyor ki, yanındakilere saldırır, yanındakilerin kafasını keser. Yani o acıdan insanlara saldırır, insanları öldürür diyor yani. Öyle bir acı çekiyor şiddetinden dolayı, ama tabii ona o güç verilmiyor artık son noktada. O duruma geldiğinde zaten gücü yok, gücü olsa herkese zarar verir demek istiyor. Hani bazı gelirenler nasıl etrafına saldırıyor ona buna ne yaptım ben sana ya? Rast gelene vuruyor bağ, bağ. değil mi? Elinde bıçak olsa bıçaklayacak. O işte panik yani. O panik, o şiddet. Bana artık böyle bir hal gelecek. allah Teala cümlemize sekerat-ı mevkte yardım eylesin. İman selameti nasip eylesin. Ölümümüzü asan eylesin. Evet, evet, evet. evet. Onun için Süfyan-ı Hazretleri yani bunu, bu rivayetleri anlatan zatlar. Şimdi biz de bu rivayeti anlattık. Efendim, yani naklettik, değil mi şimdi? Ama sonra benim yanımda olanlar benden bu ölümün zorluğuyla ilgili bir hal yansıması göremiyorlar. Bakıyorlar, ha ha, hi hi, yiyorum, içiyorum. E demin ne anlattı bu adam? Yanındakilerde de diyorlar ki, doğal olarak, konuştuğundan buna ne yani hiç. Ama olsun nasibimiz ağzımızda da kalsa, yine ağzımızda başka şeyler olacağını, bunlar olsun. Bir gün aklımıza girer ya inşallah. Ağzımızdan çıkanı kulağımız bir gün duyacak inşallah. Evet ama biz yine hakikati anlatacağız. E, Süfyan-ı Sevri'yi nasıldı bu, bu rivayeti yapan zat? E, Musa İbni Mesud Hazretleri, onun cemaatinden, yani o da en azından tebe tabi'in oluyor falan. Onun cemaati da çok yüksek kalite tabii. O diyor ki biz Hazreti Sevri ile oturduğumuz zaman yani öyle bir Allah korkusu, öyle bir ölüm paniği, öyle bir ahirete nasıl çıkacağım endişesi taşırdı ki yani mecliste sanki ateş bizi kaplamış gibi, sanki böyle etrafımıza ateş sarmış, biz burada yandık yanacağız gibi bir telaşla otururduk derste vaazda diyor. Nerede öyle hahalar iyiler? Yandakine bak, mesaj at, telefonuna bak. Adamların öyle meclisleri vardı, öyle dersleri vardı, öyle sohbetleri vardı. Meclisten, dersten ölü çıkardı. Kaç kişi cenaze mevta olurdu? Vaazın tesirinden yani. Böyle yazıyor kitaplarımız. Ne o alimler kaldı, ne o vaizler kaldı, ne o cemaatler kaldı. Böyle bir bozuk zamandayız. Tesirlenme yok yani, etkilenme yok. Dinle, dinle, dinle bir şey yok yani. Adam yine iftar kaçta ona bakıyor yani. Mübarek Tabii ki iftar kaçta. Hesabını doğru yap. Acele iftarım Mevla sever. Vaktin hemen ilk girer girmez hurma elinde tut hemen ağzına at Bismillah de. Bunlar sünnettir. Ama şu anda biz belki iftar etmeden öleceğiz. Belki iftarı ahirette yapacağız. İnşallah cenneti açacaksınız. Ha. Bir gün olacak bu. İnşallah eee... E, Ölüm oruçlu gününüze denk gelsin. Ama bugün değil. Bugün değil, korkmayın yani. Amin diyemezsiniz zaten bugün desem canım. Bugün değil. Ama bir gün öleceksiniz ya, bedavaya gitmeyin. Benim babaannem gibi Kadir günü oruçlu gitti. Ha yani oruç ağzınıza nasip olsun ki, iftarınız cennette nasip olsun. Amin. Bak nasıl amin diyorsunuz. Bugün değil dediğim için. Yoksa amin falan zor olur. Şimdi... Ben de niye öyle bugün olsun diyeyim? Canım öyle dua mı olur yani? O dua da caiz değil yani. Sizi mi öldüreceğiz? Zaten şurada bir, birkaç cemaatimiz kaldı. Ondan sonra onlar da gidecek. Ne olacak? Allah hayırlı uzun ömürler versin. Gelenlerimize, sevenlerimize, dinleyenlerimize, ehl-i sünnet ve cemaat muhiplerine hayırlı uzun ömürler versin. Allah ehl-i bidatın ömrünü kessin Allah. Bereketlerini azaltsın Allah. Vücutlarını kaldırsın Allah! Ya Rabbel Alemin! Allah'ım mamin! Pidat'ı eli gitsin, sünnet eli kalsın. Dünyada huzur da olsun. Bu bidatçilerle mi uğraşacağız ya? Evet, Süfyan-ı Sevri Hazretleri, Ebu Usami Hazretleri yine onun cemaatinden, yani onlar da hepsi Allame-i Cihan tabi. Diyor ki, Hazreti Sevri ile oturduğumuz zaman Böyle bir vaazda, bir sohbette, bir derste defaat ile kaç kere el-meut, el mevd, el, mevd, el mevd, ölüm, ölüm arkadaşlar ölüm hep bunu dermiş. Yani zaten 25 kere hatırlayan şehitlerle haşt oluyor. Her derste her mecliste yani illa büyük sohbet şartı yok onlarda hadis dersi okutuyor. Mesela rivayetler yaptığı meclislerde devamlı ölümden bahsedermiş. Demek ki demek ki eee onun için Khalid ibn Madan Hazretleri, Rabbı Allahü Teala'nın tabiinin ulularındandır o çok. O teravih, şey Berat geceleri e, ve sair kandil geceleri yani kandil e, ilmi bir tabir değil tabi kandil değil ya. De. Mubarek geceleri söylüyorum kesip vesaire. Rakaib gecesi gibi. O gecelerde hani camilerde cemaatin toplanması falan meselesinde bidat değildir. Toplanabilirler. Fetvasını verenlerdendir bu zat. Çok büyüktür zat. Öyle demek hazır ki ahirete. Ölüm demiş şöyle bir alem gibi dikilen direk olsa, e, ancak bir adam çok gücü fazlaysa koşmada beni geçer yani ne diyorsun sonra atlet gibi biri ise o beni geçebilir yoksa benden önce kimse o direğe gitmez yani o kadar ölüm istiyorum. Bu ne kadar makam? Şüfyan Sevri Hazretleri de e, ya demiş o bu tabii belki görüşmüşler onu bilmiyorum bunlar başka memleket o mesela bir Basra'da olur o Şüfyan Sevri, evet başka bel beldede olur. Efendim, e, Bu haber ona ulaşmış. Halid ibn Ma'dan böyle mi diyordu demiş. Yani ölüm alem olsa, bayrak direği gibi bir yerde belli olsa yeri, çok kuvvetli olmadıktan sonra kimse beni geçemez. En önce ben ölüme koşarım dediği zaman, ya bu laf kolay denecek bir laf değil demiş. Bu demek ölüme çok hazır ki bu lafı söylüyor demiş. Ben bu zatı çok sevdim ya demiş. Çok büyük zat demiş bu demiş yani. Oradan anlıyorlar. Yani ölüme ölüm korkusu, ölüm sevgisi Allah'a kavuşma arzusu bu şuurda ise kendinden üstün görüyorlar yani bizim gibi dünyaya göre onlar tercih yapmıyorlar ahireti ve ölümü ve kabiri e, düşünerek, hazırlanarak e, makam sahibi olanlara gıpta ediyorlar, imreniyorlar yoksa arabasına, evine, arsasına gıpta etmiyorlar ulema evliya evet, zor iş ölüm zor bu kesin Bunda hiç şüphe yok. Geçen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünü anlattık. Bunda biz çekeceğiz yani. Ne kadar yumuşatabiliriz bu işi? Ne kadar kul haklarından sıyrılabiliriz? Yani bu kul hakları acayip bir şey. Onun için Mevla Teala ile aranızda olan haklarda Allah ekremül ekremindir. <gülüyor> onu çok dert etmeyin diyor bazı uleva. Yani ama kul haklarında Mevla tabii ki onu ee, sizin çok kıymetli, çok mübarek bir adam olmanız lazım ki sizin adınıza üstlensin de, o adamı razı etsin de ahirete kalan bir hakkı orada ödetsin de, seni cennete göndersin. Bu çok az adama nasip olur. Çok hatırlı olacak da, sonradan dönüşü mübarek olacak tevbesi de yani çok gayret eden bazı adamlara belki üstlenir de hatır eder, falan filan. Ama genel manada adamın parasını gasp etmek, hakkını yemek, adama iftira etmek, şahitliğini gizlemek vesaire vesaire. Zarar vermek bir Müslümana kul hakkı. Bunun e, telafisi yok yani. Ancak adamdan helallık almak icap ediyor. Onun için bu kadar ölüme yaklaşmışken biraz defteri dosyayı kontrol edip temizliğe geçmek ve kul hakları varsa aramızda bunlardan helallaşma yollarına başvurmak lazım. Yoksa bu zor. Bu iş zor. Abdullah İbni Ebi Müleyke radıyallahu teâlâ cifat ediyor. İbrahim aleyhisselama Mevla soruyor. İbrahim aleyhisselam vefat etti mi? Etti. E, Mevla'nın huzuruna gitti mi? Gitti. Mevla ona soruyor. Keyfe ve ceddel mevt. Ya İbrahim ölümü nasıl buldun? Mevla da böyle sorar. Hani o veriyor acıyı. O yaratıyor her şeyi. Bilmez mi yani? İşte ona söyletecek de bize duyuracak yani bölümü nasıl buldun İbrahim Hoca'm da diyor ki vecetün nefsiyken la tunza bir <gülüyor> şey ki başka bir ibaredir de manası bu yani ruhum diyor çıkarken öyle bir acı hissettim sanki hurmanın dikenleri var iri iri dikenler hurma ağacı yani ha hurmanın kendinde diken yok hurma ağacının dikenleri içime girmiş de o bütün her tarafım ondan çekiliyor. Canım onlarla çekiliyor. Yani ruhum alınırken ta parmaklardan, ayaklardan başlayarak tabi bütün damarlardan, her yerden can çekilecek. Sanki hurma dikenleri her tarafıma girmiş, takılmış, onlarla çekiliyor. O kadar hissettim. Mevlada da bunu keyfe ve kadhevvenne aleke ya İbrahim. Bu Ahmet İbni Hanbel bunu rivat ediyor. Müsnedinde değil de Ezzüht isimli tek bir kitabı var. Ezzüht. Dünyaya karşı soğukluk Rivadetlerini toplamış. İbn-i Asakir rivadet ediyor, meşhur Şam tarihçisi, büyük muhattis. Onlar rivadet ediyor. Yani yoksa nereden bileceğim ben Mevla İbrahim Aleyhisselam konuşmuş? Kitapta kaynak var da. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis demezler bazı şeyler ama hadis demeseler kafadan atılacak şeyler olmadığında mutlaka duyandan duymuşlar. Rivayetler oradan geliyor. Ey İbrahim nasıl öyle sana Kurban oldum Allah'ım cilveleri. Ey İbrahim nasıl oldu sana öyle zor geldi ya? Biz halbuki sana çok kolaylık yapmıştık. Ey İbrahim niye böyle dedin ya? Biz sana çok kolaylık yapmıştık. Yani şimdi bizi düşünüyor. Bize İbrahim aleyhisselam kadar kolaylık yapılacak mı düşünüyorsunuz? Biz Halilurrahman mıyız? Biz Allah'ın dostu muyuz? He? Biz ancak Halil İbrahim sofrası, kebapları yut. Lahmacun, Halil İbrahim. Ne olacak? Lahmacun aklına geliyor. Halil İbrahim sofrası, lahmacun dükkanları, kebapçılar, Urfa Harran. Sen ne Halil İbrahim'sin ya? Sen dost musun? Dost. Allah'a dost musun? Değilsin. Dosta bu kadar ağır gelmiş, acı gelmiş, acı vermiş. Ey İbrahim, nasıl öyle oldu ya diyor. silvesini bak. Halbuki biz sana kolaylık yapmıştık. Bize kolaylık bu kadar yapmayacak kesin. Biz peygamber miyiz? İbrahim Aleyhisselam peygamberlerin ülül azimlerinden, beş peygamberden, rasullerden, rasullerin ülül azimden, yani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra, bir de ülül azimde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra kim en büyük? İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam değil, Adem Aleyhisselam değil. Efendimizden sonra kim? İbrahim Aleyhisselam. Böyle bir makam sahibi kardeş. Onun için, lütfen Allah rızası için kendimize gele. Mübarek Ramazan-ı Şerif, bu mübarek gece 21. gece, son 10 gecelere giriyoruz. Hala fren yapmadıysanız, günahlara tövbe etmediyseniz, ta baştan beri sizi ben teşvik ettim. Ama kendim de amel ettim, edemedim. Ettik tarafım var, edemedik yönlerim olabilir. Allah'a kurban olduğumu arz ederiz. Affımızı niyaz ederiz. Yani biz, ama kardeşler, bu son 10 gece başka gecelere Benzemez. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağı yorganı mescide serdi? Zaten evinde sabaha kadar kılıyordu. Niye camiye itikafa girdi? Bu son on gecede, bu gece başlıyor. Birazdan güneş batmadan evvel giren girdi yani. Ha bir gecelik de olur. Bir gecelik olur, bir saatlik olur ama sünneti müekkede olan, kuvvetli sünnet olan, yani itikaf sünnetini yapacağım diyenler için konuşuyorum. Bu gece güneş batmadan itikaf niyetle camiye girmeli. Ben geceliğine giriyorum, gündüz gidiyorum, caiz. Sünnet-i müvekkede olan olmaz ama yine bir gün Allah için itikaf eden diye hadis-i şerifler var. Allah için bir gün camide kalan, itikafta bulunan için ne buyuruyor? allah Teala arasına e, bir e, gök ile yer arası kadar e, efendim, doğu ile batı arası kadar geniş mesafede bir hendek koyar. Yani cehenneme girmesine engel. Hendek niye kazıyorlar? Düşman atlayamazsın, geçemezsin diye. O seninle cehennem arasına o kadar hendek açılıyor. Ne demek? Hiç cehenneme giremeyeceksin demek. Ne güzel engel. İşte o bir gün itikafa bile var. Değil mi? Akşamla yatsı arası camide, itikafta bile ben hadi sokuyordum size. Hani akşama giriyor, yatsı yıkılmadan çıkmıyor. Bunlar hep itikaftır. Onun için camiye girerken ne niyetin? Evet, sünnet el-i itikaf. lillâ allah rızası için itikafa niyet ettim desen, Çıkana kadar bir saat, iki saat hep itikafta kalmış olursun. Bunlar ha, Ramazan'daki on gece mana, on gece, on gün sünnetini yerine getirmez. Ama onların da fazileti var demek istiyorum yani. Bir günün, bir gecenin, bir saatin. Evet. Bundan dolayıdır ki Rabbimiz tebâreke ve Teala bizlere bu mübarek geceleri nasip etti. Şimdi biz efendim istifade etmemiz lazım. Azami derecede istifade etmemiz lazım. Bak insanlar ee, bu Ramazan'da yine ölüm devam ediyor. Ahirete gidiş devam ediyor. Manisa'da trafik kazası geçirdiler. 15 kişi birden vefat etti. Tarım işçileri. 30 lira yevmi alıyorlarmış. 30 lira yemeye için. Kimi işte çeyiz yapıyor, kimi kız var, kadın var işte evleneceğim diye. Ne yapsın? İyi niyetle zina etmeyecek, namusunu koruyacak, evlenmek niyetiyle çalışıyor. İşte tarlada tarım çalışıyor. Ya bunları Allah Teala affeder ya. Şimdi bak kaza geçirdiler. Ramazan günde değil mi? Ramazan şerifte ölenlere de özel bir müjde olduğunu yeni gördüm kitaplarda. Özel Ramazan'da ölenlere sorgu sual olmadığı. Allah Allah. Sorgu sual olmadığı hakkında rivayetler gördüm. Hani cuma gecesi, cuma günü kesin ölenler. Bir de Ramazan'ın ay olarak tümünde ölenlere müjde var. Müslümansa. Ya bunlar da Müslüman. Müslüman olanlara müjde var. Kabir suali olmayacak, kabir azabı olmayıcı. Bazı alimler diyorlar Ramazan bittikten sonra bir sual olur diyorlar. Fakat bazı alimler diyorlar allah Teala baştan bağışladığını sonra tekrar yapmaz diyorlar. E, dolayısıyla Mevla bilir. Onlar da başlarına ne geleceğini, geldiğini onlar bilir. Biz tabii ahiretten haberler rivayetlere bağlıyız. Yorum yapamayız bu işlerde. Dolayısıyla evet. E şimdi insanlar bak 10 gece yok. Kadir gecesine rastlayamayacak bu sene. E şimdi e ne yaptıysalar onlar o amelle kaldılar değil mi? Bak biz de onlardan biri olabilirdik. Şehitte polis kardeşimiz görev yapan işte kaçakçılık şüphelendiler, arabayı durdurmaya kalktılar. Adam ateş açtı. Bir polis kardeşimiz şehit oldu. Evet adını varsa adını da yazsaydınız ben adını hatırlama gelmem. Haberlerde duydum da ismi hatırımda kalmıyor birçok isim. Evet o kardeşimiz. Mevla biliyor tabii. Evet Ruhlar'ım buyurun okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. La ilahe illallah, Muhammedur rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nefsin, 'adadama sha'u ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabb, mübarek zikirler. Gökler yerler arası doluş cevaplar. Gökler yerler hafif kalır bir kelime-i tevhidin yanında buyuruyorsun. Bundan hasıl olan ecrü-mesi-i bu, e, polis kardeşimize, şehit kardeşimizin ruh, ruhuna ve trafik kazasına vefat eden 15 kardeşimizin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi Bünyamin ismindeymiş kardeşimizin e, Bünyamin kardeşimizin ruhuna hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi günahlarını sevaplara tebdil eyle, seyyatlarını mahveyle, ya Rabbi sen mahşere çıkana kadar kabirlerine istirahat nasip eyle. azap olacaklarsa defura füzal ile. ya Rabbi Ramazan şerif hürmetine, ya Rabbel alemin Amin. Ondan sonra yani ölüm devamlı hatırlanması gereken zaten haberlerde mutlaka ölüm haberi var. Mutlaka trafik kazası var. Hiçbir haber kazasız, belasız geçmiyor. Her gün ama. Her gün bu ölümler bize neyi hatırlatıyor? Hatırlatması lazım. Ben orada olabilirdim. Kaldırımdan yürürken, e ben hasta değilim ki kanserli miyim ki öleyim? Ya orada habere baksana kanser kaldırımda yürügen araba geliyor ona, çarpıyor ölüyor. Kaldırımda yürügen üstten araba düşüyor. Ölüyor. Geçen gün ne oldu? Demir mi düştü ne? Pazarcının bir şeyisi düştü. Kadın üzerine. Ya geçiyor oradan bir şeyden haberi yok. Bir demir düştü üstüne. Ecel meselesi tabii. Tabii o da ihmal eden, ihmalkar ahirette sual edilir. O başka bir şey. Ama eceliyle ölüyor. Her gün bu kadın insan ölüyor. Hasta olmak lazım değil ki buna. E sen bunu hatırlayacaksın. Bu arada e, şey de e, unutmayalım. Başbağlar 22 sene oldu. O mübarek insanlar, ben de cemaatimdandır onlar. O dede ne oldu gelmiyor, o dede de oradandı. Yaşlı bir dede vardı, sohbetten hep sonunda gelirdi, daha oralardan gelirdi. Sağ mıdır bilmiyorum. Bir haber alın ondan yani, tanıyanlar olur. E, o da oralıydı. Onlar çok Müslüman bir köy. Niye orayı seçtiler zaten? Tam ehli sünnet oldukları için. Madımak Otel'deki yangını bahane ettiler. Ondan sonra kalktı PKK'cılar o solcu gruplar PKK işte neyse kalktılar gittiler. Akşam ezanı saatinde köyün adamlarını topladılar. İmam da işte müezzin ezan okuyordu. Onu da aldılar. Hepsini kurşuna dizdiler. Bütün milleti öldürdüler. Millet birkaç kişiyi zor canını kurtardı. O da gizlenen falan. Efendim bu kardeşlerimiz 22 sene oldu. Yahu Madımak otelini kim yaktı diye sokakta duranları, geçenlerden hepsini aldılar, içeri attılar. Çoğu suçsuz insan madımak meselesinde içeri atıldı. Suçu olan zaten yansın. Ben bir şey demem suçu olana. Adamlar yakılır mı? E adamlar ateistmiş. Efendim işte Allah inkar ediyormuş, aziz nesin gavurmuş. E tamam biz de biliyoruz gavur olduğunu. Ama bir insan Allah inkar ediyor diye bir konuşma yaptı diye yakılmaz. Yakma azabı ancak kime mahsustur? Allah'ın mahsustur. Allah'tan başkası yakamaz. Sen onu Allah'a havale edersin. Bir adam Allah'ı inkar ediyor. Allah'ın azabına havale edilir. Sen şimdi ona ne yapamazsın? Saldıramazsın, yakamazsın. Öyle bir şey yok. Ondan sonra sen oteli yakıyorsun. İçinde garsonu var, bilmem nesi var. Masum insan var. Zaten öbürleri de o manada masum. Çünkü İslam'a göre öldürülmesini muciz bir durum yok. Hal böyle olunca efendim ee, madımak ee, tabii ki Kötü bir şey olaydı ama 3 gün sonra hemen misilleme, işte Alevi-Sünni çatışması çıkartmak için o köyü bastılar ve o kardeşlerimizi şehit ettiler. Şimdi dernek başkanı beyanat veriyor, diyor ki, yahu Madımak'ta sokaktan geçen suçlu suçlu topladı, aldı gittiler. Burada diyor 10 kişi suçunu itiraf etti, serbest bıraktılar diyor. 10 kişi suçunu itiraf etti, bugün gazetede var. Okuyun gazeteden dolu haber alırsınız. 10 kişi suçunu itiraf etti. Yani benim yazdığım gazeteyi söylüyorum. 10 kişi suçunu itiraf etti. Adamları serbest bıraklar. Görgü tanıkları şunlar şunlar yaptı diye şahitlik ettiler. Onlar da beraat ettiler. Ondan sonra e, Yargıtay'da onadı. Yarın ahirette bu 33 kana kanın karşılığında bunun hakimi Yargıtay'ın üst hakimi vesairesi niye bunu incelemedi? Bu adamları gökten efendim uzaylılar mı geldi diye öldürdü bunları bu, bu, bu komünistler öldürdü bu PKK'lar öldürdü e şimdi bu adamlar niye kalanmamış ben bilmiyorum yani gazetede bugün yazan dernek başkanının bilgisini konuşuyorum yani ben ona naklediyorum yani biz yaptık diyen 10 kişi serbest kalmış nasıl olmuş bu ya bu hesaplar niye çıkmıyor meydana bu kul hakları kimin üstünde kalacak Bunları kime ödeyecek yarın ahirette? Çok önemli kul hakkıdır bu ya. İnsanlar yetim kalmış, öksüz kalmış, perişan olmuş ya. Evet. Onlar da ruhler için buyurun. Şehitlerimizin. Eşhedü ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdu ve rasulü la ilahe illallah Muhammedun rasulullah fi kulli lemheti ve nefesine adeden ve Allah Allah Allah Ya Rabbi hediyelerimizi vasıl ile Onlar zaten şehittirler, cennetliktirler. Zulmen öldürüldüler. Ama bizden de hediyelerimizi ulaştır. Ya Rabbi Allah. Amin. Allah bu solcu komünistler, bu PKK'cılar o efendim şey olayları neydi? Gezi, gezi olaylarında ölenleri nasıl unutmuyorlar? Nasıl unutturmuyorlar? Ta deniz gezmişleri hala nasıl anıyorlar? Bu kadar bu işlerin üzerine duruyorlar. Biz Müslümanlar, Ehl-i Sünnet kardeşlerimizi hiç anıyor muyuz? Ruhlarına okuyor muyuz? Bu konuyu gündeme getiriyor muyuz? Bizim canımız bu kadar mı ucuz? Müslümanın kanı bu kadar mı ucuz? Niye bu Müslümanlar birlik olmuyor, beraberlik olmuyor? He? Doğu Türkistan diyoruz, adam oradan Doğu Türkistan'da bir şey yok ya diyor. Yazar çizer takımı. Ve bu yalan haberler, hurafe uydurma bunlar diyor. Orada Müslümanlar kıtır kıtır kesiliyor. Adam, bak dün gelen o şeyi de gördünüz burada profesör. idamdan zor kurtulmuş gelmiş. Adamlar bunu yeni yapmıyor ki. Daha bak 1873 sene 1873'te Doğu Türkistan'da kral Yakup Han mübarek gazetede resmi de var. Muhterem bir zat olduğu anlaşılıyor resmiden. Bu zat elçi gönderiyor Adı Hacı töremi, mi, Hoca Töre mi ne yeğenini gönderiyor kime? Sultan Abdülaziz dönemi buraya yani Çin bayağı o zamanlar ayranı kabarmaya başlamış bize zarar veriyorlar yani bize bir yardım edin ya Osmanlı'nın bittiği dönem çökme dönemi Sultan Abdülaziz'in zaten bileklerini kesip adamı şehit ettiler yani o kadar zor yani sarayda padişah şehit ettikleri dönem artık o kadar azmışlar iddiat terakiciler şunlar bunlar Sultan Abdülaziz yine bana ne diyor mu? Bizim ecdadımız kendi ölürken başkasını diriltir ya. Bize ne oldu böyle şimdi? Ve Sultan Abdülaziz bir gemi gönderiyor. Tecizatla beraber yüzbaşı Ali Kemal Bey miydi? Ben bazı kere bu isimler üzerine çok unutuyorum. Ali Kazım Bey. Ali Kazım Bey'i başkanlığında bir gemi dolusu tecizat. Artık denizden nereye iniyorlar? Onu tam teferruat bilmiyorum. Oradan Kaşkara kadar deniz yok. Kaşkara gidiyorlar. Tabi karayollarıyla. Yakup Yakupan bunları yüz pare top atışıyla karşılıyor. O zaman bir hanlık var tabi. Hepten böyle bir devletsiz durumda değiller. Ondan sonra orada Çin'e karşı bayağı savaşlar oluyor. Şu oluyor, bu oluyor. Osmanlı buradan bayrağı gönderiyor. Onlar bayrağı kendi şeylerine dikiyorlar. Ondan sonra e, hutbeleri artık Osmanlı'nın adına okumaya başlıyorlar. Ha, bilmiyorum bugün nasıl, o gün bugün hutbeler. Afrika'da birçok ülkede hala Sultan Abdülhamid'in adına hutbe okunuyor. Türkiye'de hiçbir şey yok. Ne Sultan Aziz var, ne Sultan Abdülhamid var. Bak hala dünyanın bazı yerlerinde, adalarda, Afrika'da, belki Turus Cezayir'de birçok yerde duydum hutbeye çıkan İmam Sultan adıyla okuyor. Çünkü halifeden izinli olarak okuması lazım. Cuma'yı kıldıran halifenin vekilidir. Şimdi kim kimin vekili belli değil. He? Yani Diyanet Reisi diyorsun. Diyanet Reisi'nin konumu ne? E zaten devlet layık. Dinle alakası yok. E bu sefer neye göre vekalet verecek Diyanet Reisi'ne kim verecek? Halife yok. Öyle mi? Ülül emir yok. Vesaire vesaire. Bizim teller kopmuş. yani Baya bir teller kesik. Afrika'daki bizden iyi. Sultan Abdülhamid'den alandan devam ediyor. yani En azından. Halifeden gidiyor adam. Bizde o da yok. Bizde o da yok. Bizde böyle bir duru rezil durumdayız. Allah'ım kurtar bu milleti ya Rabbi. Hayırlı sahip gönder ya Rabbi. Müminlere emir olacak adam gönder ya Rabbim. Ya Rabbi, İslam'a müslümanlara halife lazım. Sen Fazl-ı Kerem'inle o, beli sünnet adamlarına sığip eyle ya Rabbi. Amin Allah'ım. Nerede? Nerede? Nerede? Vah gidi vah. Doğu Türkistan'a ne Adamlara bir nasılsın, iyi misin diyemiyoruz. Ecdadımız yine en zor zamanda göndermişler. Ondan sonra o Ali Kazım Efendi falan onlar bayağı savaşıyorlar. Uzun savaşlardan sonra hani Çin'in o o tarafa doğru taşmasını önlemek için. Fakat esir düşüyorlar. Onlara çok işkenceler yapıyorlar Osmanlı askerlerine, Çin gavuru. Ondan sonra da e, tabii ki e, idama mahkum ediliyorlar. Ta o zaman Osmanlı bak ne emek vermiş. İdama mahkum ediliyorlar. O zamanın valisi, Çin'deki vali, meğer Doğu Türkistanlı bir ailenin çocuğuymuş. Küçükken alıyorlar, devşiriyorlar. Bir de o bela. Birçok çocuğu böyle kaçırıyorlar, ediyorlar. Kendileri yetiştiriyorlar. Ondan sonra e, tabii o da e, Çin'e bağlı, hükümete bağlı. Bunları idam edecek. Diyorlar ki bize bir namaz izni verir misiniz? İdamdan evvel iki rekat kılmak sünnettir demiştim size. İlk onu sünnet kılan kimdi? Şöyleyim bakalım. 500 milyonluk soru. Halbuki demiştim sevazda Hubeyb Hubeyb değil miydi? Teala. İlk idamdan evvelki rekat okuldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem idam edilmedi ki o sünnet yapsın onu. İdam edilen biri sünnet yapacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kabul etti bu namazı. Onun için sünnet oldu. Efendimiz duyup kabul ettiği zaman takriri sünnet o demek. Kendi yapması şart değil. Bir şeyi duyup süküt etse bile sünnet oluyor. Çünkü meşrudur demektir. Dolayısıyla ee, iki rekat e, namaz kılarken namaz bitti, idam olacak. Vali dedi ki e, şey e, ne yaptınız dedi böyle. Bilmiyor hiçbir şey tabi. Dedi ki biz namaz kıldık. İbadetimiz böyle, biz Müslümanız. Dedi ki benim babam da böyle yapardı ya dedi. Küçükken babasını görmüş. Ya bu namaz kılmak ne kadar önemli ya. Bak adamları idamdan kurtardı. Babasının kılması ha. O bir şeyden haberi yok. Gavur olmuş. Ama ama babam da böyle yapar dedi, bir merhamet falan. Neyse dedi, tehir kararı alalım, bu idamı bir daha inceleyelim. Bir tehir falan, o arada onları kaçıttırdılar neyse. Onlar Osmanlı'ya geri döndüler. Fakat tabi oradakiler çok onlara çileler devam etti. Sonra Sultan Abdülhamit Han Hazretleri orada üniversite açtı. Hamidiye Camiası yani, e, medresesi. Açtı. Çok emek ettiler, çok yardım ettiler ama ne yapsınlar? Burada kendileri masonlarla uğraşıyor, ittihat terekkıcı bazı kitapsızlar, iktihat de çok dinsiz de vardı tabii. Müslümanları da var, Enver Paşa Müslümandı ama çok içeride masonlar vardı, bozuk adamlar vardı, bazı paşalar. Onlar batırdı zaten koca devleti. Ee, Enver Paşa'ya diyemem, Müslüman olduğuna şahitlik ederiz. büyüklerimiz öyle gördüler, tanışanlar öyle söyledi. Ben de Hazretleri öyle söyledi. Şimdi, biz ecdadımız bu kadar mazlumlara koşan, efendim, zalimlerle çarpışan, Kendini feda eden bir devleti Aliyeydi. Şimdi bizim bu durumumuz içler acısı. Biz zaten kendimiz gel geçen hanına dönmüşüz. O bir tokat, bu bir tokat. Bir gücümüz yok dünyada tabii. Oralara yetişecek. Ama dua ile demi hatırlamayacağız. Dua ile demi hatırlamayacağız. Dua etmek de mi suç? Konuyu gündeme getirmek de mi suç? He? Bu böyle olur mu ya? O Doğu penicik denen herif? Yok tarikatların düşmanı, onun düşmanı, benim zaten baş düşmanım. Böyle uğraşır. Yok ben Vatan Partisi'yim, vatan milliyetçiyim. Ermeni davasına Göya bir numara çekti öyle. Biliyorsunuz Avrupa Konseyi'nde bir şeyler bir şeyler. Bizim eski milliyetçiler de aa Doğu Perinçek ne başarı falan filan. Ulan ne başarı be? Apo ile tokalaşan, PKK askerlerini denetleyen de resmi olan adam o değil mi? Neyi unutuyorsunuz, unutuyorsunuz? Şimdi de nereyi destekliyor? Çin'i destekliyor. Ya diyor ne yürüyüş yapıyorsunuz diyor Doğu Türkistan için ya. Ne bu diyor işler gösteriler. Çin ne yapmış falan. İşte anlayalım arkadaş. Milliyetçiyim diyen adam oradaki yani hadi Müslümanlığı bırak. Müslümanlığı bıraktık. Milliyetçiyim diyorsun. O zaman Türkler Türkçülük yapman lazım. Mesela İslam'da Türkçülük, ırkçılık yok ama onun adına konuşuyor. Nasıl Milliyetçiyim diyorsun da Doğu Türkistan'dakiler kesilsin diye rıza gösterip Çin'in Aleyhine konuşmuyorsun, aleyhine konuşanları efendim susturuyorsun. Keftes standart. Onun için Müslümanın Müslümandan başka dost yok. Bak Türk'ün Türk'ten başka dost yok demiyorum. Müslümanın Müslümandan başka dost yok. Binde de adım ileri. Ehli sünnetin ehli sünnetten başka dost yok. Mutezile'den dost olmaz. Cebriye'den dost olmaz. Kaderi yok diyenden dost olmaz. Bu bidat ehli ilahiyatçılardan dost olmaz. Bunlar yar olmaz adama. Satarlar bu dini davayı. Zaten beş paralık şöhret için profesör olayım diye bir televizyona çıkayım diye adam eri sünnetin mütevatir inançlarını inkar edecek seviyeye gelmiş. Kıbleleri seyyar. Bugün dediğini yarın inkar ederler. Her hoca dinlenmez her kitap okunmaz Müslüman diye ben hocayım hacıyım diye bakılmaz arkadaşlar. Dostlarımızı iyi tanıyalım. Dostluklarımızı koruyalım. Muhafaza edelim. Ehl-i sünnet çerçevesinde kalalım. Ehl-i sünnet Müslümanlar dünyanın neresinde olsun arayalım, soralım. En azından dua ile yad edelim. Ruhlarına hediyeler gönderelim en azından. Gündemde tutalım. Bu kafirler nasıl birlik oluyor? Allah Teala bule vellezine keferu ba'duhu u ba'd. Kafirler birbirinin dostudur. Yahudi Hristiyan birbirini arasında zıttır ama Müslümana karşı birleşir. El küfrü milletun vahide. Küfür tek millettir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kafirler, mecusi, Budist Yahudi ile Hristiyanla birleşir Müslümanı keser ha Mayanmar'da yaptığı gibi Amerika'da müdahale etmez Her tarafa burnunu sokan Amerika Orada diri diri Myanmar'daki Müslümanın etini kesip yeren Budiste bir şey demez O Hristiyan olmasa da Mecusi olsa da, Budist olsa da Ateist olsa da kafirler Tek millettir, birbirinin dostudur İlla tef'aluhu Ey Müslümanlar siz aranızda bu dostluğu temin etmezseniz, bu birlikteliği tesis etmezseniz, tekün fitnetün fil ardu ve fesadün kebir. Yeryüzünde büyük kargaşalar olacak. İç savaşlar çıkacak. Dış savaşlar çıkacak. Ortalık karma karışacak. Fesat, büyük fesat çıkacak. Çıktı mı? Çıktı. Osmanlı yıkıldıktan sonra bölündü. İngiliz'in oyununa geldi. Müslümanlar birbirine düşürüldü. Şimdi... Savaş duruyor mu? Durmuyor. Kan duruyor mu? Durmuyor. Fitne duruyor mu? Durmuyor. Fesat aldı başını gitti. Ya şimdi bir fesat koptuğu cihanda. Ta 150 sene evvel söylüyor İsmet babamız. Kaddesel Allah'a hazır. He vay nefse daldı bu an. Millet nefsinin keyfine düşmüş. Yani milletin canı eksili istiyor. Film istiyor. Dizi istiyor. Doğu Türkistan'daki kesilmiş. Baş bağlardaki taranmış, öldürülmüş. Orada o gün ırzına geçilmiş. Bana ne diyor millet? Ben diyor dizi lazım. Gülmem lazım, şovmen lazım diyor. Ona rağbet ediyor. Onlar reyting yapıyor. Nasıl olacak bu millet? Nasıl kurtulacak? Yarın başına gelecek demektir. Bu bunu gösteriyor. Bu gidişat yarın başına gelecek. Buralarda işgal altına girecek. Sen canını kurtaramayacaksın, namusunu koruyamayacaksın. Ne eğleniyorsun? Eğlenme zamanında mısın mübarek günlerde, gecelerde? Niye dertlenmiyorsun? Müslümanların derdiyle dertlenmeyen. Men asfâhâlem yehtemme büyümür müştümeyde. Feleyseminum. Sabaha kalktın, akşama çıktın. Müslümanların derdi var mı içinde? Bengaldeş'te ne oluyor? Var mı haberim? Bengaldeş'te ne oluyor? Bütün Müslümanların malını, mülkünü, bütün değerlerini, madeni, eşsini Hindistan'a verdi Bengaldeş. Hindistan ne? Hindu, dinsiz, kitapsız, Yahudiden sonra en büyük düşman Hind Hindulardır. Müslümanlara. Hintlere verdi. Bütün Müslümanların geliratı gitti oraya şimdi. Perişan ol, o kadar Bengaldeş halkı, o kadar Müslüman, o kadar mübarek ehl Sünnet. Yani dünyada ne oluyor, ne bitiyor, hiç haberiniz var mı? Bu haberler size ilginç gelmiyor mu? O zaman yarın başınıza geleceği bekleyin. Bekleyin, yağmur yağar çise çise. Bugün size, yarın bize demiş Allah. E niye bir bu hale düşüyoruz ya? Bize yakışıyor mu? Ecdadı böyle olan... Daha Sultan Hamid yakında öldü. Sultan Aziz Sultan Hamid, yani kanuniden faatten bahsetmiyoruz. Dünyanın mazlumlarına bu kadar ele, ele uzatan, yardım eden insanların torunlarıyız. Bu hale mi gelmeliydik? Vurdum duymadı kabirinden. Hiç tınmıyoruz ya. Onca için gazetedeki, bizim o gazetedeki haberler hakikaten önemli. Ben çok bilgileniyorum mesela. Ben de bilmiyorum ben kardeşten ol. Ben televizyon haberleri seyredecek vaktim yok her dakika. Zaten kanalların hiçbir bu haberleri veriyor mu? Vermiyor. Hiç. Ses yarışmazda şu birinci olmuş. Bilmem adada şu birinci olmuş. Bütün bile ona mesaj atıyor o kazansın bilmem ne. Ondan sonra bizim aday kazandı. Sen ne kazandın? Enayi. Sen ne kazandın? Mesajdan da para gitti boşuna. Ne oldu? Benim adayım kazandı. Ne oldu cennette? Ne makam aldın? Kabir şu halinden mi kurtuldun kardeşim? Nasıl bir gençlik yetişiyor? Nasıl bir şuursuz çocuk çoluk yetiştiriyoruz? Bize de yazıklar olsun. Bize de. Hey kardeşlerim. Allah Teala hassasiyetlerimizi artır ya Rabbi. Amin. Müslümanların derdiyle dertlendir ya Rabbi. Amin. Müslümanların derdine derman ile ya Rabbi. Amin. Sabaha çıkan Müslümanların derdiyle dertlenmiyorsa onlardan olamaz tehdidinden bizi kurtar ya Rabbi. Amin. Amin. Şimdi biraz ara veriyoruz. O arada biraz zikredelim, fikredelim. Ondan sonra devam edelim inşallah. Evet. Size söz verdiğimiz birçok Konu tabii hep ileri atılarak gidiyor. Vakitler yetmiyor ama eee geçen derslerden yine kalan bir meseleyi tamamlayalım. Kısaca söyleyeyim onu da. Dün de oradan kaldık herhalde. Fudayl ibn Yazdı radıyallahu teala hazretleri tebe tabiinden olan bu zat ve de dedim Bişrafi gibi Cüneyd Bağdadi'nin dayısı ve şeyhi olan Seriyyi Sakatî gibi zatların şeyhi mürşidi Harun Reşid'i bile, halifeyi bile yani kabul etmeyen, ona bile efendim ne geldin yanıma diyen, diyebilen, böyle bir Allah dostu, dünyaya meyletmemiş bir zat, şöyle bir söz buyuruyor ki bu tabi el-i sünnetin genel manada itikadıdır. Hadis-i şerifte de zaten bidat sahibine hürmet eden İslam'ı yıkmaya yardım etmiştir. Hadiste var zaten. Bunlar zaten bu sözleri kafadan konuşamazlar da, hadis-i şeriflerle de, de teyit ediliyor. Mevkara sahip ve bidatın bidat sahibine tazim eden, yani hürmet eden bidat sahibi kim dedim? Bidat sahibi eli sünnet itikadında olmayan yeni fikirlere kapılan insanlardır. Aleyhissalatullah Aleyhisselam inecek diye bütün eli sünnet itikad kitabı ve hadis şerifler ve ayetler beyan ederken. İşte o İlyas Çelebi denen adam gibi, Mustafa Karataş denen adam gibiler, tabi daha birçok ilahiyatçı. E, diyorlar ki, İsa Aleyhisselam inmeyecek, öldü. Bunlar ne oldu şimdi? Bidat ehli oldu mu? Kesin oldu. Zaten İsa Aleyhisselam de icma vardır, inkar eden kafir olduğuna da icma vardır. Diye Ali i söylüyor yani, ben demiyorum. O zaman bu bidat sahibinden bile beter oldu yani. Beter oldu. E, buna hürmet eden, hürmet neyle olur? Gördüğünde elini öpmekle olmaz sohbetini dinlemek ona saygı göstermek değil midir ama ben dinlerim ne diyor acaba o başka ama sen dinlersen böyle hayran hayran he ağzından sulara karak dinlersen hürmet ettin ne olur bu adamın durumu diyor işte bayraklar bayraklığım kadar zülkarne'nin cinsetti cinsetti diyor öbürüne dağlar yok diyor neler diyor demediği bunu bırakmaz ondan sonra öbür Mehmet okuyan kabir azabı yok diyor. Cennet şu anda yok diyor. Neler diyor? Şu anda kanallarda her gün program yapan üç kişiden misal verdim. Misalleri çoğaltabiliriz. Allah çoğaltmasın ama. Amin. Allah sayılarını çoğaltmasın. Amin. Amin. Ama biz misalleri çoğaltabiliriz. Ev Resulullahü Tebarekü Teala'yı dinleyenlere söylüyorum. Ben sizi Allah için uyarıyorum. Her dönemde Allah birini çıkarır. Onun diliyle hakkını, hüccetini telkin eder kullarına. Duymadık diyemezsiniz. Ben tek ben değilim. Dolu alim el sünnet var. Ama bizim ulaştığımız kitle öbürlerinden fazla. Onun için ben vazifemi yapıyorum. Ölmeden evvel bunlara hürmet edenlere Mustafa İslamoğlu en baş isim bu işte. En baş isim. Evet. Ee, yani kaderi inkar ediyor. Amentü'deki kaderi ve bilkaderi inkar ediyor. O zaman bunlara hürmet ve tazim eden yani bunlara tabi olan, dinleyen kişilere Allah ölmeden evvel Körlük verecek diyor. Bu hangi körlük? Göz körlüğü değil. Göz körlüğü olsa cennetlik oluyor. İki gözünü aldığıma iki cennet vaat ederim Allah buyuruyor. Göz körlüğü azap değil kalp körlüğü verecek. Bunlara hürmet edip dinleyen peşlerine gidenler, ben size Allah için söylüyorum, ölmeden kalbiniz kör olacak. Kalbi kör olana da son nefeste iman nasip olmaz. Ne dedik? O ibadetle geceleri hikayeden, Kalplerin öldüğü günde kalbi ölmez. Ama bunun için ne deniyor? Bunlara hürmet edenlere ölmeden kalpleri kör olacak. Kalbi kör olan da daha ne bekliyorsun? Nerede iman kelimesi söyleyecek? Şimdi bak bir daha bizzat söyleyeyim. Fudal İbni Yaz'la da oturmuş kalkmış. Efendim büyük zat Muhammed İbni Nadur El Harisi, tabi tabiin. Tebayi tabiinden, büyüklerden bu zat yani ilimleri şeyi çok e, Abdullah ibn Mübareklerle, ki çok faziletli zatlar İmam Rabbani Hazretleri şöyle Abdullah ibn Mubarek bile bundan ders almış. Düşün Abdullah ibn Mubarek dedim mi o marka bir isimdir. herkes tanır onu. Evet mektubatta çok geçer. Onu, onun bile derslerinde bulunduğu e, bir zat, kendisi İmam Evzayi'den ders almış. İmam Evzayi İki üç kere ziyaret ettim. Lübnan'dadır. Büyükmüşteyiz. İmam-ı Azam ayarındadır. Onun da dönemindedir. Ee, mezhebi bugüne kadar intikal etmedi. Ama mezhep sahibidir. İmam Evzai'den ders almış. Abdullah Mümarek ondan ders almış. İşte konuşan bir hoca, bir rivayetini nakleteyen yani adamın şeceresi belli olacak. Soyu ne, sopu ne? Hocası kim, talebesi kim? Bunlar çok önemlidir. Öbür türlü çıkmış ortaya. E, ben ilahiyatta okudum. Gelen geçen beni okuttu tabii. Yani hoca belli değil ki. Her dersin bir hocası var. İnkar edeni, namaz kılmayanı, abdestsizi, her çeşidi var. Okul çünkü cami değil, medrese değil yani. Dolayısıyla şeceresi yok. Nesebi yok, ilmi nesebi. Bak bunların hepsinde, hemen ne yazarlar? Kimden okumuş? Buzat Hemen ne yaparlar? Ondan kimler okumuş? Esatizetuhu hocaları, sayfalarca gider. Telamize tu talebeleri sayfalarca gider. Müellefât tühü yazdığı eserler sayfalarca gider. Alim bunlardır. Bunların sözleri bu ancak nakledilebilir. Senin benim ne hakkın var dinde hakkında yorum yapma. Bak şuraya dikkat edin. Bu zat acayip bunların ibadetleri taatları sormuş. Son iki sene geceleri uyumazmış, gündüz biraz kaylule yaparmış. Son iki sene kayluleyi de terk etmiş. Yeme içmeyi de terk etmiş. Böyle bir Allah dost. Bu mübarek zatın sözü. Bunu da el mücalesede ettiğin evriyi naklediyor İmam Dinevri. Men esgâ Mustafa Karataşları, Mustafa İslam oğullarını, Mehmet okuyanları, işte zaten yaşayan Nuri Zekeriya Beyazlar gündemde yok. Onları niye demiyorsun derseniz onlara da hatır etmiyorum yani. Onlar eskidi biraz diye onları gündeme getirmiyorum. Bu sene ekranda olanları konuşuyorum. Bu bid'at eğlini, kabir azabı yok, kader yok vesaire diyenleri desem, Anlamayacaksınız. Onun için isim veriyorum. İsimleri vermek durumunda kalıyorum. Kim bid'at ehline kulağını verirse, dikkat! Men esvab semu sahibi bid'atin. Bid'at ve reformist bir itikadı olana kim kulak verir de bunların programını dinlerse, nüce'at minül ısmetü, Allah'ın koruması o kişiden soyulup çekilir. Ve vükile ilâ nefsi, tehlikeye bakarsanız, boyutunu görürsünüz, o kişi nefsine ısmarlanır, artık kendi işini kendin gör der Allah, ne yaparsan yap. Çünkü sen benim dinime saygısı olmayan, benim gönderdiğim Kur'an ve sünnetten hariç fikirlere sahip olan adamı bana rağmen, Habibime rağmen, dostlarıma rağmen dinliyorsan ne yaparsan yap der, o adamı kendine bırakır. Allah bizi nefsimizin eline bırakmasın. Koca Peygamber Yusuf Aleyhisselam ve ma nefsi, nefsimi temize çıkaramam, Ben nefsime bırakma diyordu. Rab لَا تَكِلْ لِي لَا نَفْسِي طَرْفَ Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rabbi göz açıp kapayacak kadar beni nefsime havale etme diyordu. وَلَا قَلَّ مِنْ زَٰلِكَ Ondan da az yani saniyeden az bile beni nefsime bırakma beni bile helak eder bu nefis diyordu. Ama bu adamları dinleyenleri Allah nefsine bırakacak. Nefsine havale edecek. Siz bilirsiniz. Özgürsünüz. Tercih sizin. Kumanda elinizde. Zıp zıp zıp istediğiniz yere zıplarsınız, ama ben sizi uyarmak zorundayım. Kabir ve ahiret yaklaşmıştır. Ahirette kimin ne olduğu meydana çıkacaktır. Kimin hangi kanalda konuştuğu, ne kadar eğitik yaptığı ahirette önemli değildir. Ahirette Havz-ı Kevser'den içebilmek önemlidir. Havz-ı Kevser sırattan geçebilmek önemlidir. Havz-ı Kevser'den kovulanlardan olursan bu bidat elin hepsi Havz-ı Kevser'den kovulacak. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mine acıyacak ümmetimdir gönderine ey melekler. Sen biliyor musun ma ahdes ubadek? Bunlar senden sonra dinini bozdular, neler icat ettiler, bidat ve reformlar çıkarttılar. Bunların senin havzında nasibi yoktur buyurulacak. Havuzdan içemeyen sıratı geçemeyecek. Zaten havuzdan içemeyen ebedi susayacak. Cennette nasibi yoktur. Ben söylerim Allah için. Kimsenin şahsına hakaret etmiyorum. Ama bu görüşlere asla hürmet etmiyorum ve saygı göstermiyorum. Bunlar da bir görüştür diye asla kabul etmiyorum. Allah ve Rasulünün adına, İslam adına hocayım kılığında, kismetinde çıkıp ehli sünnetin mütevatir görüşleri inkar edilemez. Ama dersen ben mutezileyim. Çık. Ben mutezileyim. Benim mezhebimin görüşü budur. O zaman konuş. De ki ben Şii'yim. Konuş. Tamam. Ama sen ben ehli sünnetim deyip de ehli sünnet itikatlarından ehli sünnet insanları gafil bırakamazsın. Ve onlara bunu inkar ettiremesin. Bu hainliktir. Hainliktir. Yani ajanlıktır bu. Ben ehl-i sünnetim. E, Ehl-i sünnette kader yok. Ya nasıl yok ve bir kaderi? Bütün ehl-i sünnette var. Sen o zaman ehl-i sünnetim deme. İstediğin mezhepten de olma. Hakkın var, özgürsün. Ben bir şey demiyorum. Benim bağırışım, çağırışım ki be? Ben ehl-i sünnetim dedikleri halde ehl-i sünneti inkar edenlere. Onun için bunlara Allah Teala Hazretleri fırsat vermesin. Sizlere de bunları dinlemeyi nasip eylemesin. Ya Rabbel Alem. Benim rakabetim yok. Reytik derdim yok. Ben Allah için konuşuyorum. Bunu söylüyorum. Şimdi bu arada bir soruyu cevaplayayım. Oradan şeye geçeceğim. Bu 10 gecelere giriyoruz. Bu gece 21. gecedir. Çok önemli. Onlarla ilgili biraz konuşmam gerekiyor. Ee, hanım kardeşlerden soruluyor. Hayiz hallerinde tabii. Oruç tutamıyorlar. Efendim dün bazı sorular geldi. İşte diş dolgusu veya kanal tedavisi gibi şeyler, ya işte iman, İslam iman, de hepsi var. E, e, bunlar keyfi olmadıktan sonra, yani zaruri tedavi maksatlı olduktan sonra caizdir. Yani hayırlı halde de, nifaslı halde de, kanal tedavisi, dolgu falan. Başka bir mezhebi taklit etmelerine lüzum yok. Hani TGRT'ciler burada bu fetvada yanlış veriyor. Diyorlar ki Şafii mezhebini taklit etsin, dolgu yaptıranlar. Alakası yok, orada yazdık. Hanefi mezhebinde de buna müsaade, verilmiştir keyfi olmadıktan sonra ama bu arada en mühim mesele nedir güzelleşmek için dolgu yapsa veyahut da diş taşı takıyorlarmış pırlantadan mırlantadan zengin oldukları için göstermek için böyle sırıtınca böyle hani parmağına yetmedi boynuna da yetmedi kulak da yetmedi bile böyle yapıyormuş herhalde bilmiyorum ne yapıyormuş o o diş taşı varmış pırlanta falan takıyormuş bunların üstünde dişin üstünde takılsa gusülleri olmaz kusursuz gezeler. çünkü o süs için yapılmıştır Altına su geçmediğinden onun guslu yoktur, onu söyleyelim bu arada. Ancak bizim yaptığımız dolgular bize de oldu kanal tedavisi, dolu dişlerimiz gitmiş. E bunlar zarurettir, keyfi olmadıktan sonra caizdir, hayız halinde de yaptırsa caizdir. Ağrısı var, sancısı var, on gün mü bekleyecek icabında, altı gün, yedi gün nasıl bekleyecek ağrıyla sancı? Bunlara cevaz verilmiştir, müsaade verilmiştir. E bunu söyledikten sonra yine onlar diyorlar ki mesela Erbayn İdrisi'yi biz hayızken okuyabilir miyiz gibi sorular gelmiş. Erbayn i İdrisiye ayet değildir. Allah'ımızın isimleridir. Sen Ya Rahman demiyor musun hayızken? Ya Allah demiyor musun? Ya Rahim demiyor musun? Bismillahirrahmanirrahim diyorsun. Üç tane ismi şerif var. Dolayısıyla bunlar caizdir. Ancak Kur'an okumak caiz değildir. Fetvalara cevap versem hiçbir ders yapamam. Zaten sırf bunlarla ilgilenmem lazım. Ama erbain idrisiye okumaları caizdir. Burada efendim e, tabi namaz abdesi gibi abdest alsalar iyidir. Müstehaptır. Hayız olsalar da. Yani zikretmek için konuşuyorum. Zaten biliyorsunuz namaz vakitlerinde yine seccade üzerinde oturup o namaz kılacağı vakitte, kılacağı miktar dakikada namaz kılmayıp zikretmesi de müstehaptır. Sübhanallah ve elhamdülillah la ilaha illallah Allah'u ekber gibi tarikat dersi verse onu yapması gibi Bunları yapmaları da müstehaptır. Kadınların ekserisi serisi bundan gafildir. Bilmiyorlar bu konuları. Namazımız yok diye hiç Allah bile demeyeceğiz mi yani? Oturup zikretmeleri icap eder. Yani müstahaptır ve uygundur ve fıkıhlar bunu teşvik eder. Ondan sonra geldim. Ee, burada bir de çok şey, dedim mi bilmiyorum, demem lazım diye düşünüyorum. Hanım kardeşler hayız ve nifas hallerinde ayetel okuyamıyorlar. Kur'an olduğu için. Ayetel Kürsü'yi okuyamayınca da cinler bunlara çok musallat oluyor. Biliyorsunuz Ayetel Kürsü'den daha büyük bir muhafaza yoktur. Bir de İhlas Felaknas, üç sabah, üç akşam. Bunlar sihire karşı, cine karşı, büyüye karşı en kuvvetli surelerdir. E, düğümleri bunlar çözer, sihirleri bunlar iptal eder. Ve ha Hayızken bunu okuyamıyor. Okuyamayınca da birçok hanım kardeşimizden, benim bugüne kadar da 40 senelik e, duyumlarım neticesinde, e, o noktada onlar ruhen, Rahatsızlıkları artıyor. Bazı büyü tesir etmeyen, büyü o dönemde tesir ediyor çünkü durmuyorlar, büyü yapıyor birbirine insanlar. Veyahut da benim cin yaklaşamazken o dönemde yaklaşıyor. İşte rüyada, musallat, uykuda musallat alıyor vesaire vesaire. Bunlara ben Erbani İdrisiye'yi tabi okusunlar, onda birçok fayda var. Zaten orada her şeyin faydası arkada yazıyor. Şimdi beni adam arıyor, çocuğum düşüyor düşmesin için. Ya Erbani İdrisiye'nin arkasında aç, fiiliste bak, çocuğu ç harfinden bak yani. Ben bunu yazdım ama her dakika ben senin soruna cevap veremem ki. Birçok konu, kısmetim açılsın, evlenemiyorum, efendim şudur bu karımın ıslahı için falan. Hepsini ben Erbain İdris'e gibi bu hususta e, geniş e, kapsamlı olan bir şey yok. O kitapta hepsi var. Yani aklın duracak kadar olaylar var. Hani böyle e, şeyler var ya bazıları tikli gibi, ikide bir gözünü şey yapıyor, hareketli bir yerleri oynuyor. Mesela onun geçmesine kadar. O kadar teferruat mı? Kulak çınlamasına kadar. Kuyunun suyunun gelmesine kadar. He ben bunları bilmiyordum. Adam cazlar öldü. Nice cemaatlerim kuyu için hocam bir şey bize öğretti, derlerdi. Rahmeti Bekir abi hanımı da huriye teyze. E, depremde şehit oldular Gölcük'te. Ya Rabb kabirle nur eyle ya Rabbi. Ne mübarek insanlar onlar. Benim ömrü arkadaşlarım da. Var. Yani insanlar bilmeden ben uyduramam ki hepsini alimler yazmışlar kitapta ben bunları zikrettim bütün konulara bakabilirsiniz hayz halinde de okuyabilirsiniz ancak sizin korunmanız için benim size tavsiye edeceğim en mühim mesele Dualarım kitabının 190. sayfasında tabi 189'da hatta 188'de başlıyor hadis-i şerif tirmizi, sahih çok kuvvetli Hanım kardeşlerimizde zorlanacağı bir şey değil, hayızken de okuyabilirler. Bana deseniz ki, bu cin ve şeytan şerlerine karşı, hayızken ayetel kürsü ve ihlas felakmas okuyamadığımız için bize en kuvvetli bir şey söyle. Ki biz bununla korunalım. Tabii var, dua kitabında dolu dua var. Hani bu dualar ayet değilse, hepsi okurabilir. Ama benim diyeceğim en kuvvetlisi Bismillahillezî لَا <gülüyor> يَضُرُّ مَعَسْمِي شَيْهٌ فِي fil وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ alim. Ne hastalık vurur, ne felç vurur, ne musibet gelir. İhlasla okuyana Allah'ın adıyla ki yerde gökte onun ismiyle beraber hiçbir şey zarar veremez. Hakkıyla işiten odur, her şeyi bilen o Allah'tır. Manası, meali budur. 190. sayfede bu dua Arapçası yazılmıştır. 190. sayfede dualarımda hanım kardeşlerimiz mutlaka bunu zaten ezberlemek kolay işte gördünüz. Az bir şey. Bunu manasını düşünerek sabah akşam Allah ismi benim yanımda diyorsun. Allah ismiyle beraber gökte yerdeyince zarar veremez. Ben Allah ismiyle beraberim. Kendime Allah'ın ismine havale et. Bu mealde bu duayı okumalarından daha kuvvetli bir şey bilmiyorum. Tabi cin mektubu var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cinlere yazdığı. O da e, beyhekide geçer. Kurafe değil, kaynaklıdır. O da bir zaman size e, dergiyle falan dağıtıldı hediye. O, o da bulunabilir. Üzerinde taşınabilir. Yastığa konulabilir. Bu gibi şeylerde halindeki hanım kardeşlerimize bunlar büyük koruma Allah'ın izniyle tabii ki o dürr-ü neydi? dürr-ü yok, sırr-ü korunmuştur sır yani diyor sonra korunmuş sırın tamamının nüskası, bunların hepsi kitaplarımızda kuvvetli koruma olarak zikredilmiştir. Yani üzerine Allah'ın ayetlerini taşıyabilir. Çünkü neden? O yedi kat folyo mu ne diyorsun? Ona sarılacak. Yedikat kat dönülecek veyahut bir deri içine konuluyor. O hal üzere olduğu zaman üzerinde taşınabiliyor yani. Senin ona direkt değmen. Ayetse elini ayetin üzerine sürmen caiz değil. Hayızken yani. Yoksa sen efendim onları yedikat kat folyoya sarıp üzerinden kat taşısan bunlar caizdir. Bunları da tabii çok sıkıntıda ki, hanım kardeşlerimiz oluyor okuyamadığından ayetleri ben biliyorum. Onun için onlara bunu tavsiye ediyorum. Her sabah akşam üç kere okurlarsa Kesinlikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sabah okuyan akşama kadar, akşam okuyana sabaha kadar ani bir bela ve felaket asla maddi manevi gelmeyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem garantisiyle söylüyorum. Hadis-i şerifiden kaynakları burada zikredilmiş. Hatta bununla amel eden zatın 120 sene ne kadar yaşadığı cariyesinin Ebu Müslim Hazretleri her gün yemeğine biraz biraz zehir katıp ondan kurtulmak istediği, zehirin dozunu artırı artırı artık yemeği zehir edecek yani. Ha mübarek adama artık dayanamayıp ne demiş? Sen ölmüyor musun ya demiş. O da niye demiş? Ya demiş her gün bu kadar zehir kattım demiş. Hiçbir şey olmuyor sana. Ya ben Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dur okuyorum sabah akşam demiş. Bana hiçbir şey olmaz. Merak etme sen demiş. Ben sağım demiş. İşte kaynaklarını verdim. Tefsirlerden, hadislerden kaynaklarını vermişim. Tavsiyem budur. Allah Teala hepimizi şeytan şerlerinden, sihirlerden muhafaza eylesin. Amin. Şimdi geldik çok az kaldı. 10 dakika kaldı. Ben 10 dakikada nasıl anlatacağım bunu ya? Bu bari adam ya. Allah Allah. Ömür bitti ya. Şimdi 3. gün Ashar Aliye Allah Teala'nın havaldemiz buyuruyor. Bu kaynağı çok sahih ee, zannedersem tabii kütübü sitte olduğunda şüphem yok da Bukhari, Müslim, Ahmed Hanbel gibi kaynaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İde dehalel Ashru ke nebi sallallahu aleyhi ve sellem son on gün girdiği zaman peş temalini bağlardı ne demek kadınları hani hanımlarıyla ilişki için ne yapmazdı uşkurunu çözmezdi son on gecede çünkü zaten itikafta olduğu için şimdi senin hemen aklına gelir hoca ben biz on gece ne oldu boykot mu var tatil mi var biz ne yapacağız biz duramıyoruz elalem gündüz duramıyor yani biz bari gece müsaade et ya falan ya kardeş bu itikafta olan içindir وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ diyor Kur'an'da Bekara Suresi. Mescitte itikaftayken hanımlarınızla ilişkiye girmeyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evi mescidin içinde olduğu için. Ancak başını uzatırdı eve doğru mescitten başını yıkardı. Aşağı falan hangi hanımıysa başını yıkatırdı. O kadar başını sokabilir yani başı işi şey olduğu zaman hani terliyor şey diyor sıcak ya serinlemek için şey, temizlik için. Ondan sonra ve gecesini hiya derdi Yani on gecenin tümünü, teki de, çifti de. Bu gece tek. Yani 21. gecedeyiz. Ve bütün İslam aleminde böyle, Mekke mi takvimi de böyle. Hani bazı seneler ihtilaf oluyor, onlara göre 20, bize göre 21. O zaman canımız çıkıyor arkadaşlar. Her gece Kadir bil yani. E Şimdi rahat oluyor böyle. Biz de ona göre tek gecelere daha önem veriyoruz. Bir hesap kitap peşindeyiz biz de. E, bu sefer e, Geceyi ihya eder ancak bu geceyi söylüyorum Biz Şafii mezhebinde olmamakla beraber İmam Şafii'ye göre Kesinlikle Kadir gecesi bu gecedir Ki Şafii ne demek biliyorsunuz yani Koca mezhep sahibidir yani Koca müştehide göre Çünkü hangi hadis şeriften alıyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste Buyuruyor ki Kadir gecesini ben araştırırken e, Bir gece Baktım ki rüyamda gördüm ki Biliyorsunuz peygamberlerin rüyası vahidir rüyamda gördüm ki Kadir gecesi hangi geceymiş derken sabahında çamur üzerine secde ettim. Yani sabahında çamur üzerine secde ettiğimin gerisi, gecesi, geri gecesi. Sabahında diye sahabe-i bunu takip ettiler yani. Bu rüyayı takip edince 21. gecenin sabahı yani yarın sabah yağmur yağmıştı. Yağınca mescitte kum ya Zaten hurma dallarından yağmur da geçiyor biraz mescit ne olmuştu kumlar biraz balçık haline gelmişti çok ıslaktı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sabah namazına secde ettiğinde alnına kumlar yapıştı hemen sahabe-i kiram ne anladılar bu rüyadan sabahında toprak yani toprak alnıma yapıştı çamur oldu alnıma kaldı o gece hangi gece bir baktılar 21'in sabahında oldu bu hadise bu sahih hadisten dolayı anladınız mı ee, İmam Şafir radıyallahu anh böyle diyor. Buna itibar etmemiz uygun mudur? Çok uygundur. Ve bu geceyi ibadetle hiade edeceğiz. Ben inşallah her gece burada teravihteyim. Bundan sonra yani. 10 yani gece. Her gece teravih burada. Ben Ahmet Yesevi derneğindeyim inşallah. Ee, kıldırıyoruz işte. Çok hasta olsam da bir e, cemaatle birkaç rekatında ben kıldırıyorum. Vitri, yatsıyı kıldırıyorum inşallah. E, bu mübarek gecenin teravihini kılana... Ben Allahü Veyden fil cennetiminin Allah cennette nurdan bir köşk binader. Nurdan. O köşkü anlatma alucum yok. Dünyada öyle bir şey yok. Ki, ne anlatacağım? Ve adedi ve göklerde yerlerde olanlar adedince Allahü Teala ona sevap yazacaktır. Onun için bu gecelerin ihyası çok önemli. İbadetle geçirilmesi gerekir. Bu arada. Ee, tabii ki teravih namazında kıyam, mutlaka bu gece mesela hem 21. gece, Kadir gecesinde Ramazan-ı Şerif'in son onlarının teklerinde arayın hadis-i şerifine göre. Aranan umulan gece. Temiz elbise giymek, koku sürünmek, tarat-ı etmek ve önem vermek, değer vermek o yarınki derste daha çok anlatacağım. Ama şimdi bu gece geçer. Ya bu gece ise 13'ün için e, teravih e, ağır kıldıran yani tadili erkana riayet eden, kıraatı düzgün olan imamlar arayıp bulmak lazım. Hıyar alırken seçiyorsunuz da niye imama uyarken seçmiyorsunuz? Takva alimin arkasında kılsa peygamberin arkasında kılmış gibidir hadis-i şerifini ihmal etmeyelim. Hızlı kıldırılmalara itibar etmeyelim. Yani bu yatsı namazını e, normal kıldırıyor, teraviye geçti mi bir hızlanıyor ya bu kadar da olmaz ki kardeşim dedirtiyor yani. Değil mi? Sultan Abdülhamit döneminde Yıldız'da tabi padişahlar da hep teravih kılıyorlar. O sonra dün birisi dedi Fatih Camii'nde demine kıldım dedi. 8 rekattan sonra caminin yarısı çıktı dedi. Ya arkadaş 20 rekattan aşağı teravih olmaz. Nafile kılarsın. Ama müekket sünnet olan teravi olmaz. Hazreti Ömer kılmış 20 diyor. Resulullah kıldı 20 sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Bacuri diyor. 20'ye tamamladı evinde diyor. Annelerimizden rivayet var. Sahabeler hepsi 20'ye tamamlardı. Hazreti Ömer kafasından nasıl çıkarabilir bunu 20 ya? Sen niye sünneti bozuyorsun? Ha 8 rekat boşa mı gitti? Boşa gitmez. Ama teravi olmaz. Yani sünneti müekkedenin sevabı yerine gelmez. Ben sana anlattığım bu müjde bu müjde kime? 20 rekat ha. Teravih çünkü yani sen. Bu müjdeler olmaz ki 8 rekat lan. Kimi kandırıyorsun ya? Böyle bir şey sakın şey etmeyin. itibar etmeyin ve ettirmeyin. Bu çok tehlikeli bir şey. Bütün en sünneti bozarız yani. Bize kadar sağlam geldi. Bizde mi bozulsun bu dünya? 1400 senedir 20 kılıyor millet. Mekke Medine 20 kılıyor. Ermezep 20 kılıyor. Bu nedir? Şii misin sen? Hiç kılma. E şimdi onun için bu hızlı kılanlar, işte hemşini Mahmut Efendi varmış o zaman mübareklerden demek, imamın tam arkasında duruyormuş. Tam arkasında durarken imam yatsıyı normal kıldırmış. Padişah da nereden kılar? Mahfilden. Padişah görünmez. Mahfilden uyuyor. Yatsıyı kıldırmış. Maşallah. Yatsıdan sonra bir bağlamış otomatiğe. Hemşini Mahmut Efendi yetişememiş. Namaz bitince hemen padişah da yukarıda. Ha öyle sarayda da ne adamlar var yani padişah duyar falan dur bakayım demiş hocaya ne oldu demiş yatsı kimin için kıldırdın demiş Allah rızası için demiş teravinin Allah'a başka mı demiş adam da imam da şaşırtmış cemaat da bir bakmış paşalar var bin vezirler var binmem. Sultan Abdülhamit <gülüyor> Mübarek yukarıdan mafilden o tahtaya böyle tak tak bir vurmuş ne demek İmama demiş ki Hamut dinle. Düzgün kıldır namazı demiş. Sultan Abdülhamit. Biz olsak padişahlar o padişahlar o zamanki Şeyhülislamlardan daha takvaydı be. O padişahlar şimdiki müftü diyanet reisinden bin kat takvaydı. O ne mübarekti o padişahlar. Değil mi? Ya teravih 20 rekat kılıyorlar. Biz olsak imama ne diyoruz? Biraz hızlı kıldır ya. Biz de vazifede şey olsak yani biraz hızlı kıldır, Çok yavaş kıldırıyorsun. Yani bunlara riayet etmek lazım. Bu yoksa bu mübarek gecelerin sevabından mahrum oluruz. Kadir gecesinde sıfır teravi bile geçmiş günahları affettiriyor. Tümünü. sırf teravi. Ya yani teravih derken yatsısız teravih demiyorum. Yatsısız teravih mi olur? Yani sırf teravi teheccüt kılmasa bile. Teheccüt de çok fazla illetli Ramazanda. Ramazan risalesine çok itibar edin hele ki bu son 10 günde. Orada teheccüt Ramazanda var. Ama teheccüd kılmasa bile bir adam Ama teravihte Yani huzur üzere, sükunet üzere Bunu temin edelim O keçecizade varmış Adam Camiden Hızlı namaz kılmaktan nefesi kesilmiş Fatih Camii'nde imam yapmış o zaman Osmanlı'da da ne imamlar var bu imamlık Yeni çıkmadı Bir çıkmış dışarı Artık nefes nefese ben demiş Kendim kılayım bari ya bu imama ben yetiştiremiyorum Bir de çıkmış adamın biri gelmiş fener elinde Aa bitti mi namaz demiş. Halbuki bitmedi namaz da. Hızlılıktan çıktı bu. Öyle hızlı imamdan ayrılın yani uymayın. Bu sefer Fenerle geliyorlar o zaman lamba yok. Gelmiş demiş. Ya bitti mi namaz? Ah yetişemedim. Görüyor musun? Biz içeride yetişemedik evladım demiş. Sen dışarıdan nasıl yetişeceksin demiş. Yani böyle işler. Salli barik okuyamıyor adam. Ya salli barik okuyamıyor. İmam'a demiş hocam lütfen salli barik okuyamıyoruz. Sen tahiyyat okuduğuna şükret demiş. Ben onu da okuyamıyorum demiş yani. Böyle maskaralıklara lüzum yok. Madem kılıyoruz Allah rızası için bu geceleri ihya edelim. Allah Teala Kadir Gecesi'ne muvaffakata muvaffak eylesin. Oruçlarınızı, oruçlarımızı kabul eylesin. Amin.